Ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu kısa ömrümüzde kendisini razı etmeye çalışan samimi kullardan eylesin. Allah subhanehu ve teala işte ve dışta düşmanların şerinden, tuzaklarından bizleri korusun. Allah Müslümanlara yardım et. Evet kardeşlerim, bugün de sizlere bir ayetten başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 15. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Resulüm, işte bundan dolayı sen insanları Allah'ın dinine davet et ve emrolunduğun gibi dost olur. ol. Onların isteklerine uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım, aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amellerini size aittir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş sadece onadır. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi görevlerinden biri de davettir. Davet kökünden... Türeyen birçok kelime vardır ki Kur'an'da 214 kullanımı olduğunu görüyoruz. İnsanları bir şeye çağırma, onlara seslenme, onlardan bir şey isteme, onlara bir şey bildirme ve bazı talimatlar vermek gibi manalara gelir. Ki Ali Selam bu görevinin bir gereği olarak insanlığı hatta daha doğru bir ifadeyle şuurlu varlıkların hepsine Allah Subhanahu ve teâlâ'nın mesajlarına davet etmekle vazifeliydi. Bu yüzden davet dinimizin olmazsa olmazlarındandır kardeşlerim. Davet çok önemlidir. Davetin önemini yitiren Muhammed ümmeti Bugün her yerde parça parça hep birbirine düşmüş dinlerini bölük bölcük etmişler ve her parti, her fırka kendi yanındaki ile sevinir hale gelmiştir. İnsanlar ameli bırakmışlar, konuşma, tartışma, bölünme, parçalanma hep bu yola gitmişlerdir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zamana. İnsanlar parça parçayken, iki tanesini bir araya getiremezken, her şeyi iflas etmişken, fıtrat bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları hakka, hidayete davet ederek, onların geçen derste de üzerinde durarak, hassasiyetten üzerinde durarak, onları ibadetle meşgul etmeye davet etmiş ki bir cüzlerden bir tanesi. Ve insanlar boş, gereksiz şeyleri bırakıp dolu şeylerle uğraşa uğraşa hem insanlığa dönmüşler, hem karakterlere oturmuş, hem de ne için yaratıldıklarının farkına varmışlardır. Kardeşlerim davet çok çok önemlidir. Eğer Müslümanlar Hakk'a davet etmiyorsa emin olun şeytana davet ediyordur. Muhakkak insanda bir konuşma ihtiyacı vardır. Bu enerjiyi insan o ya da bu şekilde atacaktır. Hakka konuşmayan, hakka çağırmayan, hakkı öğretmeyen insan muhakkak ki boş, abes ya da gereksiz şeylerle vakit geçirecektir. İnsanları hayırlı işlerde birleştirme, yeryüzünde Allah'ın metodunun egemen olması için sözle veya fiil olarak insanları iyi ameller işlemeye sevk etme güzel şeyler emredip kötülüklerden sakındırma insanları doğru yola sevk etme çalışma ve bu uğurda sabra ve yardımlaşmaya çağrıya çok ihtiyacımız var bakın putperest bir topluluktan Allah Resulü ve vesselam ömrü tamamen davette geçmiş ve bütün insanlığa örnek bir nesil bırakmıştır. O kirlenen, zihinleri bozulan, fıtratları bozulan insanlara İslam'ı anlatmış, daveti bir an olsun bırakmamış o insanlar Ali seyyidül ve Selam'dan sonra da yeryüzüne İslam'ı yaymışlardır. Davet çok önemlidir kardeşlerim. Yıkılan, bozulan bir şeyi inşa etmektir. İster fikri olsun, ister ahlaki olsun, ister kanun olsun, kurallar olsun, şekil suretler olsun, ister cahiliye meseleler olsun, İslam'ı olmayan tüm nizamları davet yıkar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Davetin önemini çok çok iyi kavramamız gerekiyor kardeşlerim. İşte Allah Resulü ve Vesselam'ın görevi de neydi? davet. Allah Azze ve Celle ayet-i de okuduğumuz gibi ne diyor? Ey Resulüm sen insanları Allah'ın dinine davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru. Devam ediyor. Onların isteklerine uyma. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın davetçi aynı zamanda hiçbir kınayıcının kınamasından da ne yapmayacak? Korkmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu almış olduğu görevi ömür boyunca şuurlu bir şekilde yerine getirmiştir. Allah'tan aldığı emri insanlara olduğu gibi ne yapmış? Aktarmıştır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da bunu birçok kavramlarla bizlere bildirmiştir. Mesela inzar, uyarma, tebişir, müjdeleme, nübüvet, haber verme, risalet, elçilik gibi Kur'an'da geçen davet davet ile alakalı birçok kavram vardır kardeşlerim. Tebliğ ile davet arasında fark var mıdır? Şöyle bir fark vardır. Kardeşlerim tebliğ hitap ile alakalı bir kavramdır davet ise muhatap ile alakalı bir kavramdır dolayısıyla tebliğ mesajı insana iletir davet ise insanı mesaja taşır aslında iki kavramda Allah subhanahu ve Taala'nın mesajlarını insanlara iletme ulaştırma anlamlarını taşır ama birinde tebliğde elçi Muhatabın ayağına giderken diğerinde davette muhatap elçinin ayağına gelir. İşte bu farktan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanlarına ve hükümdarlara yazdığı mektuplara tebliğ mektubu değil davet mektubu diyor. Çünkü o mektuplarda Aleyhisselatü Selam adeta gelin bu mesaja kulak verin, gelin bu mesaja Muhatap olun diyordu. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Biliyorsunuz davet bazen genel olur. Bazen de verdiği olur. Genel davetin birçok faydası vardır. Aynen bu internet ortamında olduğu gibi. Bütün insanlara genel konularda akidevi temel taşlarda ne yapılır? E, bilgi verilir. İnsanların o şekilde hayra yönlenmesi tavsiye edilir. Ferdi davetlerde ise insan tek tek, fert fert muhatap olur. Burada kişinin o hangi ruhaniyeti, e, hafızası, alma şekli, yaşı artık her neyse ya da sorunu, müşkülatı ona göre yapılır. Kur'an-ı Kerim'de davet meselesi davet görevinin mahiyeti önemi Allah azze ve celle katındaki değeri gerek önceki peygamberler için gerek peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam için çeşitli ayetlerle hep dikkat çekilir kardeşlerim. Onun için iyi bir Müslümanın Kur'an okuyucusu olması gerekir. Mesela Salih Aleyhisselam'la alakalı şu ayete baktığımızda dediler ki ey Salih Bundan önce sen bizim içimizde ümit beslenir bir zat idin. de. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan mı engelliyorsun? Biz doğrusunu istersen bizi davet ettiği şeylerden kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz diyorlar. Hud 62'de. Kardeşlerim, davet çok büyük bedel ister. Aynen çok büyük bedeller ödeyen Nuh Aleyhisselam'ın lisanından da şu ayetlere bakıyoruz ki Nuh Aleyhisselam Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmime gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını arttırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parnaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Ayak dirediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem gizli gizli konuştum. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Nuh Suresi 5'ten 11'e kadar. Görüyorsunuz. Daha önceki peygamberlerin davetinden sahneler. Günümüzden bir farkı var mı kardeşler? Hakkı anlattığımızda, hakkı gündeme getirdiğimizde bizi görmemek için kaçanlar, ayak direyenler, kibirlenenler, burun bükenler yok mu? Yapılan sadece Allah'a davet. Yine doğrudan Efendimizin Aleyhissalatu vesselamın bu vazifesi içinde birkaç ayete baktığımızda mesela Rad Suresi'nin 36. ayetinde Rabbimiz Subhanu ve Teala diyor ki bir de kendilerine kitap verdiklerimiz sana verilen vahiyen sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden ayetlerden bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ediyorum, dönüşüm onadır. Diğer ayette ise Resulüm de ki işte bu benim yolumdur. Ben sizleri Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'a tüm ortak koşmalarından tenzih ederim. Ben ortak koşanlardan değilim. Yusuf 108. Evet kardeşlerim, bütün peygamberler gönderilmiş sebebi kulluk için yaratılan insanlığı Allah Azze ve Celle'ye ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Gelen tüm peygamberler bunu anlatmıştır, buna davet etmiştir ama kabul eden etmiş etmeyen etmemiş direnen direnmiş ve peygamberlere ve inananlara birçok eziyetler etmişlerdir davetin usul ve uslubu davetin usul ve uslubu konusunda e, Kur'an içerisinde gerek ve Selamın hayatında çok önemli ilke ve mesajlar vardır kardeşlerim bugün sizlere bunu dört ana başlıkta aktarmaya çalışacağım. Birincisi bütün peygamberler gelince ayetlere baktığımızda az bir saatimizde çok vaktinizi almak istemiyorum. Bütün peygamberlerin ilk geldiğinde kavimlerine kitaplarını Allah'ın kitabından şöyle bir okursanız ilk mesaj nedir? Gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla ona şirk koşmayın. Birinci esas davet sadece ve sadece Allah'a Allah Azze ve Celle'ye yapılmalıdır kardeşlerim. Eğer davet Allah Azze ve Celle için yapılmazsa, ona yapılmazsa davet davettikten çıkar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam Mekke'de daha ilk vahiy geldiği zamanlarda muhataplarına nasıl hitap etmişti? La ilahe illallah deyin, kurtulun. Bakın bu nebevi hitaptan da anlaşılacağı üzere davet sadece ve sadece Allah'a Allah azze ve celle'ye yapılmıştır. Bir aileye, bir soya, bir cemiyete, toplumun herhangi bir kesimine o bir haksızlığı ortadan kaldırmak için oluşturulan o devrin hilf hudul veya benzeri birliklerine değil yalnızca Allah'a ve onun birliği anlamına gelen tevhid akidesine davet olmuştur Allah hepimize güzel bir anlayış versin bunu güzel yakalayıp hayatına geçirenlerden eylesin kardeşlerim bu önemli hususun Anlaşılması için bilinen bir ayet üzerinde bir örnek verelim. ahsap suresinin 45 ve 46. ayetleri Kur'an içerisinde ve vesselamın özelliklerini anlatan en önemli ayetlerdendir. Bu ayetlerde Rabbimiz subhanehu ve teala ne diyor? Ey peygamber biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak ve yine Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik diyor. Ey Peygamber biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak ve yine Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik diyor. Kardeşlerim bu iki ayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için beş ayrı özellik dile getiriliyor. Elbette bu beş özelliğin hepsi önemli ve üzerinde durulması gerekir ama bunu bir dahaki dersi bırakmayı uygun gördüm. O yüzden burada önemli olan Allah Azze ve Celle'nin Peygamberimize verdiği bu görevdir. Ve burada dikkati Dizi çekeceğim bir nokta daha var ki, diyor ki Allah Azze ve Celle Allah'ın izniyle davet eden bir davetçi. Ayette davet için Allah Subhanahu ve Taala'dan alınan bir izne vurgu yapılıyor bakın. Peki böyle bir vurguya neden ihtiyaç duyulmuş? Ya da Allah Subhanahu ve Taala'nın izni olmadan Allah Azze ve Celle'ye çağıranlar mı var ki, Böyle bir ifadeye yer verilmiştir. Veyahut bu izin ifadesinin davete yüklediği farklı bir anlamı mı var ki burada dikkat çekilmiş? Meseleyi anlamak için gelen ayetin nakillerine baktığımızda Allah'ın izni kaydının aslında davet işinin zorluğuna bir işaret olarak verilmiştir. Bu iş öyle zordur ki ancak Allah'ın izni ve yardımıyla yürütülebilir manasına gelmiştir. İmam Taberi ayette izin kaydına Allah'ın iradesi doğrultusunda tefsir yapmıştır. Bir başka tefsirde ise Allah Resulü insanlığa Allah Azze ve Celle adına Allah'ın Azze ve Celle'nin izniyle sadece Allah Azze ve Celle'ye çağırmıştır işte buradan yola çıkarak diyoruz ki kardeşlerim davet sadece ve sadece Allah'a Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır ve vesselam bile bana gelin kurtuluş bende dememişse bugün hiç kimsenin haddine değil ki insanlığı kendine çağırarak gelin bana tövbe edin, benim yanıma gidin, şunları yapın, şöyle şöyle edin, günde şu kadar şunu şunu yapın, sizi kurtarayım, sırattan geçireyim, cennete koyayım deme hakkına hiç kimse nedir, sahip değildir. Bu çok önemli bir kaydedir kardeşlerim. Çağrı tek bir yere, tek bir otoriteye olabilir. O da... Malikül mülk olan Allah Azze ve Celle'dir. Hiçbir zaman Allah Subhanahu ve Teala haşa malzeme değildir. Resul malzeme değildir. Din hiçbir zaman malzeme değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bugün insanlar Allah Subhanahu ve Taalanın ismini Resul'ün ismini ya da dinin haysiyetini kullanarak hep malzeme kılarak kendilerini bir yere getirmeye çalışıyorlar Veyahut şöyle bir üst şeyden örnek vereyim. Adem Aleyhisselam'a iblis sinsice yaklaştığında en son nasıl kandırdı hatırlıyor musunuz? Allah adına yemin ederek Tatlı dilli nasihat eden bir şeyh gibi yaklaştı. Adem Aleyhisselam'ın fıtratında Allah adına yalan yere yemin ederek söz söylemek yoktu. İnandı. Demek ki kardeşler davetimiz tek bir yere o da Allah Azze ve Celle olacak. Tüm peygamberler ve son peygamber Aleyhisselatü ve Selam muhataplarını sadece oraya çağırmış. Öyleyse tüm davetçiler de bu temel ilkeyi unutmayıp ona göre hareket etmek zorundadır. Bugün insanların gruplaşması, ayrışması, ayrı ayrı hareket etmesi, birbirlerinin varlığını görmek bile istememesi, bir olan Rabb'a iman ettikleri halde dinlerini parça parça edip, her partinin, her fırkanın, kendi yanımdakilerinin huzuru duymasını sağlayan etken bu işte. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yani burada yine dönüyor mesele nereye geliyor? İslam mı öncelikli, insan mı öncelikli meselesi? Kime sorarsanız sorun kardeş. Benim yaşım 60'a geldi. Aşağı yukarı 30 senedir davet ederim insanlara ve hakka davet ederim. Başıma gelmeyen hiçbir iş gelme, kalmadı. Emin olun hangi topluluğa giderseniz gidin, nasıl hitap ederseniz edin, şu soruyu sorduğunuzda yani İslam mı öncelikli, insan mı dediğinizde tek cevap, evet İslam öncelikli. Emin olun bu sadece dilde, yaşantıda değil. Hangi fırkaya giderseniz gidin, onların hocalarına değer verdikleri, yanlış yapan birine en ufak bir söz söyleyin. İslam olarak ha, şahsi olarak değil. Bittiniz, bittiniz. Bittiniz. Peki siz İslam'a inanan insanlar değil misiniz? Allah'a öncelik vermeniz gerekmiyor muydu? Demek ki yapılan davetler İslam'a değil. Hani ehl-i sünnet vel cemaat diyoruz ya. Ehl-i sünnet vel cemaat da insana davet olmaz. Allah'a davet olur. Ama ehl-i sünnet vel cemaat itikadları anlatılarak kendine davet ediyorsa o insan bir fırka oluşturuyordur. Ve insanlar artık onun söz, düşünce ve verdiği fetvaların etrafında çöreklenir ve onun dışına çıkmaz. Onu kabul etmeyeni de etmezler. Demek ki birinci kayda neymiş kardeşler? Tamamen tek bir yere, tek bir otoriteye o da Allah Azze ve Celle'ye davet olacak. Eğer bu yapılmamışsa örneklere gerek yok. Herkesin ne yaptığı belli. Herkes kendinin hak olduğunu söylüyor. Ama hayatlarında hakkı göremiyorsunuz. Neden? E Allah'a çağırmadılar ki. Yamaatın çokluğuna, çoğalma yarışına girdiler. Aralarına girsen ilim yok, din yok, amel yok, hiçbir şey yok. Kalabalıksa atın ortaya bir iki hava dolu topu. Oho, milyonlarca insan gelir. Şimdi bu insanlar hakta mı? Evet. İkinci önemli kural davet sadece Allah'adır. O halde yapılan çağrı ona Allah azze ve celle'ye yakışır olmalıdır. Evet. Davet Allah subhanahu ve taala'ya yapıldığı için bu davetin usul ve uslubu Çağrının değer ve kıymetine uygunluk arz etmelidir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de çok net bir yol gösterir. Ne diyor? Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin Rabbin kendi yolundan sapanları da, hidayete erenleri de çok iyi bilir. Hepinizin malum bildiği Nahl 125. Rabbının yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır, onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin Rabbın kendi yolundan sapanları da, hidayete erenleri de çok iyi bilir. Evet. Ayette bakın. Üç ifade davet ve irşatta üç temel ilkeyi ortaya koyuyor. Hikmetli tavır, güzel öğüt, adil mücadele. Evet. Bu üç ilkenin olduğu yerde şu üç hastalık olmaz kardeşler. Hasamet, boşboğazlık, Haddi aşmak. İlim meclislerinde bu tür insanlar varsa kaybolup gider. Mehter ne dersiniz. İzmir varşilanlık kaybolup giderler. Hep nefislerinin enaniyetlerinin peşine düşerler. Sorsan biz de Müslümanız derler. Müslümanlıkta ilim meclislerini terk etmek var mı? Oraları karıştırmak var mı? Davetçiye karşı çıkmak var mı? Evet. Demek ki hasamet, boş konuşan, haddini aşan insanları Allah ilim meclislerinden temizliyormuş. Dikkat edin. Hiç uğraşmayın. Bırakın gitsinler. Davet ve irşadın doğru olabilmesi için ayetin belirttiği bu üç temel ilke davetçi de olmalıdır kardeşler. Allah hepimize bu güzel hasletleri versin. Mesela eğer muhatap aklı selim birisi ise hikmetli bir davet onu muhakkak doğru yola ulaştırır. Eğer muhatap biraz çevrenin ve içerisinde bulunduğu toplumun kötü telkinleriyle fıtratına aykırı davranıyorsa ona güzel öğütler verilir. Çünkü güzel öğüt onun fıtratının üzerindeki perdeleri kaldıracak ve onu istenilen noktaya taşıyacaktır yok Eğer muhatap inatçı ve düşman ise belli ki içindeki fıtratı öldürmüş ise yapılacak şey yine güzel bir yöntemine mücadele etmek Filahavua gitti o azdı ona yumuşak davran ola ki anlar diyor Allah Azze ve Celle bu mücadele yöntemiyle alakalı da çok şey söylenir ki bunları ileriki derslere yaydım ayrı ayrı ee, burada sadece önemli bir hususa dikkat çekeceğim Allah Azze ve Celle Enam suresinin 108. ayetinde buyuruyor ki: Onların Allah dışında yalvarıp yakardıklarına sövmeyin ki onlar da cehaletin verdiği nefretle Allah'a sövmenler. En büyük yaptığımız hatalardan birisi de bu kardeşler. Allah hepimizi affetsin. Ayetin verdiği temel ilkeye göre davetçinin dilinde kime ne adına olursa olsun küfür ve hakaret yoktur olmamalıdır Allah Azze ve Celle adına olan davet Allah Azze ve Celle adına yakışır olmalı karşıdaki insanın değer yargılarına hakaret edilmemeli onun tasub ve nefretini artıracak söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır eğer davet yapmak istiyorsa Cedel yapmak istiyorsan hiç sıkıntı yok. Senin kaşın kalın, vay gözün kara, vay kafanda saç şöyle yeterli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu ilkelere nasıl uyduğu ve burada dikkat çekilen hususların hayatında nasıl karşılık bulduğunu hayatını okuduğunda anlarsınız kardeşlerim. Bakın Burada bir örnek vereceğim size. Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebu Cehil Müslüman olmak için Allah Resulü L İsallatü Vesselam'ın yanına geliyor. Allah Resulü L İsallatü Vesselam İkrime bin Ebu Cehil yanınıza Mümin ve Muhacir olarak geliyor. Sakın onun babasına söylemeyin. Kötü söz söylemeyin. Çünkü ölmüş kimsiye söylemek hakkında kötü söz söylemek ona ulaşmadığı gibi diriye de eziyet verir demiştir Halbuki Ebu Cehil ömrü boyunca Allah resuhissellah ve sılam eziyet etmiş Allah'ın dininin hakim olmasının önünde en büyük engellerden bir tanesi olmuştur Buna rağmen Allah resuhissellah ve Selam bakın tek söz söylemeyin Bunlar davetçinin takılması gereken tavırlardan bir tane Ama bugün yapılan yanlış usluplar, yanlış yaklaşımlar, e, takınlan davet adı altındaki e, davranışlar bugün davetin başarısız olmasına, ırkalaşmasına, insanların öteleşmesine hatta tekfirin araya girmesine sebep olmaktan başka bir şey olmamıştır. Yani biz davetçilik çok güzel bir eser var bakın e, burada aklıma geldi size tavsiye edeyim biz kadı değil davetçiyiz diye güzel bir eser var okumanızı tavsiye ederim. Evet üçüncüsü davet en yakınlardan başlamalı halka halka uzağa doğru olmalıdır. 3- Davet en yakınlardan başlamalı halka halka uzağa doğru olmalıdır. Ki Allah Azze ve Celle de ayeti kerimesinde Şuara suresinin 214. ayetinde en yakın akrabalarına ne yap? Uyar diyor. Bu, davetin en yakın akrabadan başlaması Kur'an'ın bir emri ve Ali Senaat ve selamın nübüvvetinin ilk zamanlardaki nedir bir uygulamasıdır. İşte bu ayette bu emir gelir gelmez o güne kadar seçilen özel muhataplara yapılan davet akrabalar üzerine çevrilmiş ve onların İslam'a davet edilmesi adına daha fazla bir gayret ortaya konmuştur kardeşlerim aleyhissalatü vesselam ayetin nazil olmasının hemen ardından tüm akrabalarını Safa Tepesi'ne en yakın bir yerde toplamış onları bir yemeğe davet etmiş sonra yemekten sonra kendi vasıflarını saymış ben size şöyle şöyle desem ne dersiniz şöyle desem ne sen Muhammed eminsin Senden söyle gelen her söz doğrudur dediklerinde sözü tevhide getirmiş ve onları bu yeni dine davet etmişti. Ama sonuç tabii ki hiç olumlu olmamış. Amcası Ebu Leheb'in kışkırtıcı sözleriyle hiç kimse bu daveti doğru dürüst dinlememiş. Böyle olunca da istenilen netice o an için elde edilememişti. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Nübüvvetin ilk üç yılı aleyhissalatü vesselam herkese değil özel muhatapları davet etmiştir. Bu özel muhatapları belirleme, seçme konusunda da ve Vesselam'ın bazı temel ölçüleri vardı kardeşlerim. Bu ölçülere bir yönüyle ilkelere uyanlar içinde akrabalar vardıysa da onlar davetin muhatapları oldular. Mesela Müslüman olan ilk elli kişi içerisinde bakıyorsunuz sadece altı kişi ve Vesselam'ın yakını. Bunlardan eşi Hatice sonra yeni Ali halası Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam amcası Haris'in oğlu Ubeyde diğer amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer ve onun hanımı Esma Binti Umeyis. dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam doğrudan işe yakın akrabalarıyla ile başlamamış kardeşlerim önce risalet davasını taşıyabilecek Tabiri caizse çekirdek bir kadro oluşturmuş. Bundan dolayı özel bir davet yapmış. Bu oluştuktan sonra daveti genel davete çevirmiş. Genel davette ise muhataplarını Allah'ın emrine uyarak yakın akrabalarından belirlemişti. Kardeşlerim burada şuna da değinmek gerekir ki yakın akrabaları davet çok çok zor bir olaydır. Ama bu konuda istenilen bizden ısrar ve tekrardır. Gerçekten yakınları davet ciddi bir e, zorluk taşımaktadır. Bakın davetin ilk yıllarından başlayarak neredeyse sonuna kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın akrabalarından ne kadar eziyet gördüğünü siyerlerden, hayatından okuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb'den ve hanımı Ümmü Cemil'den çektiğini hiç kimseden çekmemiştir. Böyle olduğu için onların yaptıkları Kur'an'da bir fır olmuştur. Yine başta süt kardeşi ve amcasının oğlu olan Ebu Sufyan bin Haris'ten ve halasının oğlu Abdullah bin Ebu Umeyye'den olmak üzere dayısından onların çocuklarından diğer amca ve hala çocuklarından Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam çok ciddi eziyetler çekmiştir. Ama buna rağmen Ali Aleyhissalatu vesselam akrabalarını İslam ile tanıştırmak için çok ciddi bir emek ortaya koymuş ısrar ve tekrar ile onların kapılarını çalmış, birçok eziyet ve sıkıntıya göğüs girerek işin neticesinde büyük bir çoğunluğunu hidayete taşımıştır. Demek ki biz de bu uslubu aynen almak zorundayız kardeşler. Hiç kimse Ali Selatü vesselam'dan daha hayırlı değildi. Değil o kadar eziyete rağmen davetinde ısrarı devam ettirmişti. Bugün davetçiler en ufak bir dışlanmada, en ufak bir serzenişte veya da küçük düşmede daveti bırakır hale gelmişler. Ya da karşıdaki muhatap davetçiye kızarak kendini onun ayarında görerek meydan okuyup ayrılıp gitmiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayrılmasın. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bu alandaki örnekliğini davet erleri, davet hanımları hiçbir zaman unutmamalıdır. Kardeşlerim, davette yakın akraba dendiğinde yakın akrabaların davet uslubu genelde olduğu gibi değildir özeldir buna çok dikkat edilmelidir davet ve tebliğde usul ve uslup çok çok önemli bir bahistir çok ciddi bir okuma a.s.m'in hayatını gelen hadisleri çok iyi okumak gerekir hele muhataplar yakın akraba oldu mu burada özellikle uslup meselesi çok daha fazla önem arz eder akrabaların birbirini tanımaları yakınlığın getirdiği bazı özel hallerin davete engel teşkil edecek durumlar ortaya çıkarabileceğini unutmamalıdır. bir de yaşça küçük olanların büyük olanlara daveti oldukça zordur mesela evladın baba ve annesine yeğenin Amca ve dayısına, torunun dede ve nenesine daveti çok özel bir ustup gerektirir. Allah hepimize hayır versin, güzel bir anlayış versin. Burada Ali Selam ve Sılağın hayatının üzerinde bazı şeyleri yakalayabiliriz. Allah Resulü Ali ve İlk iman edenlerin çoğu yakın akrabalardan ve yaşlılardan değil, uzak insanlardan ve gençlerden olmuştur kardeşlerim. Demin de dediğimiz gibi İslam'a giren ilk o insanlara baktığımızda yakın akrabaların sayısı biraz önce de dediğimiz gibi 6 kişiydi. Ve yaş ortalaması 25 ila 28 civarındaydı. Allah Resulü ve selamın yakın akrabalarına daveti konusunda önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekeyim. ve selam akrabalarına İslam'ı ulaştırdığı gibi o zaman kendinden yaşça büyük olan akrabalarını dışarıdan bir isim aracılığı ile de İslam'a davet etmiştir. Mesela amcası Abbas'a Ticarette yakın bağlar olan Hazreti Ebu Bekir ile ulaşması ve birçok mesajı onun üzerinden vermesi güzel bir örnektir. Yine yıllarca davet ettiği bir başka akrabası olan Ebu Sufyan'ı Abbas'ın vesilesiyle İslam ile buluşturması çok önemli bir misaldir. İşte bundan dolayı yakın akrabaların davet uslubu özeldir. Ve buna çok dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dördüncüsü, davet Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği ve takdir ettiği bir davranıştır kardeşlerim. İşte bu konuda Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Füssület 33'te. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Kardeşler bu ayeti, bu sesi bir ders olarak hazırladım. İnşallah onu en kısa zamanda size hangisinin sırasında olur bilmiyorum. Bu ayeti de ders olarak işleyeceğim inşallah Allah izin verirse. Bakın burada Allah Azze ve Celle'ye davet etmenin Allah Subhanahu ve Teala katında nasıl bir değeri olduğu işte böyle veciz bir şekilde ortaya konuyor. Kardeşlerim herkes güzel söz söyleyebilir ya da güzel konuştuğunu zannedebilir herkes bir şeye davet eder ve bu davetin hep güzel olduğunu iddia eder güzel bahçesi vardır yemekleri içecekleri suları güzel ortamları güler yüzü ama bu konuştuğu güzel sözler güler yüzlü olması ve davet etmesi bu davetin Allah'a olduğunu göstermez ancak Rabbimiz en güzel sözün, en güzel davetin kendisine yapılan davet olduğunu böyle beyan ediyor. Ve bakın bir sonraki ayet ise davetin uslubuna dair mühim bir tavsiye dile getiriyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman... Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dostolu vermiştir. Bu silet 34'te. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önüne. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost oluverim bu bahsi aleyhissalatü vesselamın Hayber günü Ali'ye söylediği şu sözle bağlayalım kardeşlerim Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin vasıtanla bir tek kişiye hidayete kavuşturması tüylü develere sahip olmandan daha hayttıdır buyurmuş evet Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Bu bölümü toparlayacak olursak kardeşlerim, davet sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılmalıdır. İki, davet sadece Allah'adır. O halde yapılan davet de ona Allah Azze ve Celle'ye yakışır olmalıdır. Ben davet ettim. Anlasaydı şunu şunu dedim değil. Davet Allah'a olacak ve Allah'a yaraşır yakışır şekilde olacak. Üç. Davet en yakınlardan başlanacak halka halka uzağa doğru gidecek. Dördüncüsü ise davet Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği ve en çok takdir ettiği bir davranıştır. Unutmayalım ki Allah kimi severse onu dinde fakir anlayışlı kılar kardeşlerim. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Bu noktadan sonra sizlere Allah Resulü Aleyhisselam'ın davet mektupları ile alakalı bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam herden davet ettiği gibi, sohbetin başında da ebliyle davet aynı değil, nasıl aynı manaya gelse de farklı dedik ya bunun anlaşılması için, davet görevinin bir gereği olarak da imkan bulduğu ilk anda ulaşabileceği devlet başkanlarına mektuplar göndermiş ve onları bazen haberdar oldukları İslam'a davet etmişlerdir. Mekke döneminde dışarıdan haç veya ticaret maksadıyla gelenlere yönelik tebliğ çalışmalarını biliyoruz kardeşlerim. Medine döneminde ise bu faaliyetler yeni bir sürece girerek fasılasız devam etmiştir. Hicretin 6. yılı Hudeybi anlaşması yapılmış, sahabe o sene ümre yapamamanın üzüntüsüyle Medine'ye dönmüş bu antlaşmanın oluşturduğu sulh ortamını en iyi şekilde kullanarak bölgenin dört bir yanına davet mektupları göndermiştir. Gönderilen bu davet mektupları birçok elçilerle hükümdarlara ne yapılmıştır? Ulaştırılmıştır. Kardeşlerim devlet başkanlarına ve hükümdarlara gönderilen mektuplar bunlarla da sınırlı değildir. Hudeybiye Anlaşması'nın hemen akabinde birbirine yakın bir zamanda birçok şahsa, birçok insana davet mektubu gönderilmiştir. Yazılan bu davet mektupları gerçekten her açıdan incelenmeyi hak eden bir mevzudur. Hepinize inşallah fırsat buldukça ki bugün Allah'a hamdolsun internet ortamında birçok şeyi çok rahatlıkla bulabilirsiniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hükümdara yazmış olduğu o davet mektuplarını tam metinleri boş bir vaktinizde sağlam kafayla tane tane okuyup üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim bakın bunlardan birkaç tanesini sizlere okuyacağım Mısır İskenderiye hükümdarı muhakkıs'a gönderilen mektup. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kısa ve öz ifadelerle muhakkısı İslam'a davet etmiş. Onun ve teybasının alacağı bir şekilde mesajı çok net bir şekilde onlara iletmiştir. Bakın mektubun metni şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den hıbdilerin büyüğü mukav, mukav kısa. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen Allah sana iki kez ecir verecek. Eğer yüz teverirsen Teban olan tüm kıtlilerin günahı senin boyunladır. Ve Alimran 64. ayeti yazıyor. De ki ey kitabehli, sizinle bizim aramızda şu ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi rablar edinmeyelim. Eğer onlar yüz çevirirlerse işte o zaman biz Müslümanlardanız değil. Kardeşlerim görüldüğü gibi koskoca devlet başkanına yazılan mektup çok kısa ve net. Burada mektuba yazılan Ali İmran 64. ayeti öylesine yazılmış bir ayette değil. Karşıdaki muhatabın mesajı iyice anlaması için özellikle tercih edilmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar ayet içerisinde o ayeti seçmesi de şu sebepten dolayıdır ki seçilen ayet muhatabın seviyesine uygun olmalı. Muhatabın değerini düşürmemeli hatta onu taktif etmeli. Muhataba yukarıda yazdığı davete uygunluk arz etmeli. Muhatabı neye çağırdığını açıklamalı. Muhatabı Dünya ve ahiret dengesinde ikna etmeli, muhatabın aklını teskin, kalbini tatmin etmeliydi. Demek ki davet ve irşat meselesinde usul ve uslubu anlamamız açısından çok güzel bir örnek bunlar kardeşler. İşte bu da yazılan hükümdarın yüreğini fethetmeye yetmiştir ve kendisine yazılan bu mektuplar oldukça hoşnut olan hükümdar bu hoşnutluğunu gelen elçiye beyan etmiş birçok hediyelerle Ali vesselama göndererek arada bir dostluk bağı oluşturmak istemiştir. Yine Ali Selatü vesselam Bahreyn meliki Münzir bin Savaya mektup göndermiş ve bu mektubu yazarken herhangi bir ayet bunda yazmamış, direkt davetini iletmiş ve onların anlayacağı bir dilde hafiften de tehditkar bir ustupla mektup göndermiştir. Ali Senatı ve Sinam neden böyle bir ustup seçtiğini biz ancak o bölge halkını ve halkın hükümdarını tanıdıktan sonra anlıyoruz. Kardeşlerim o bölgede az da olsa Yahudi var, doğumlukla mecusi, yine az da olsa Hristiyanlardan var. ve Vesselam burada hangi dini sınıfı muhatab olsa diğerleri bundan rahatsız olacak ve işin başında böyle bir mektup daveti çıkmaza sokacaktı. Bundan dolayı ve Vesselam Münzir bin Savan'ın şahsında Onların dini duruşlarını değil, siyasi duruşlarını öne çıkardı ve Sasanilerin zulümle inlettikleri o toprakların er ya da geç İslam'ın adalet dağıtan sancağına teslim olacağını vurguladı. Bu vurgu orada hazır bulunan saray sakinlerinin de yürükle, yüreklerine iman tohumu attı ve o bölge bu daveti mektubu ile imanla tanıştı. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bunlardan gerekli dersleri alanlardan eylesin kardeşlerim. Yine misal Necaşi'ye yazılan bir mektup var. Bu mektup üzerine de çok şey söylenebilir. Hem muhtevası, hem uslubu, hem hitap şekli. Yani her yönüyle incelenmeye değer bir mektup. Dediğim gibi müsait bir zamanda boş sağlam bir kafayla bu mektubun metinlerini tek tek okumanızı tavsiye ederim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yine Heraklüse gönderilen bir mektup var ki bu mektupta yine çok önemli meselelerden bir tanesi. Burada da Allah Resulullah'a salat ve Herakles'e gönderdiği mektup aynen İskandariye Kralı'na yazılan mektuba benziyordu ki bu benzerliğin sebebi ise ikisinin de Hristiyan olmaları ve yine böyle bir tebaya hükmediyor olmalarıydı ki mektup onlara ne yapmıştır? Fayda vermiştir. Sasani hükümdarı Kisra'ya mektup gönderilmiş. Mektup Kisra'ya ulaşınca Elçiye okutmuş, sonra mektubun bitmesini beklemeden hitap cümlesinin kendi yeterince övmediğine Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ismini öne yazmasına sinirlenmiş mektubu parçalamış ve yakmıştır. ve Vesselam Kisra'nın bu tavrından haberdar olunca Allah da onun hükümdarlığını parça parça etsin demiş, çok geçmeden ne yapmış, yıkılmıştır. Evet kardeşlerim. Demek ki davet, tebliğ çok çok önemlidir. Bunlara çok dikkat edip buradaki incelikleri alınması gereken dersleri ve atılması gereken adımları atmamız gerekir. İşte burada tüm davetçi ve irşat erlerine Büyük mesajlar var. Allah Subhanahu ve Teala hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği peygamberlerin neler anlattığını, ne mesajlar verdiğini, nasıl bunları insanlara aktardığını güzel yakalayanlardan var. Tabii ki burada da ön plana çıkan Yine iyi bir Kur'an okuyucusu olacağız. İyi bir Kur'an okuyucusu olacağız, iyi bir Kur'an okuyucusu olacağız. Allah anlattığımız doğrularla yaşamayı hepimize nasip etsin. Bizdeki yanlışları götürüp doğrularıyla değiştirsin. Kötü huylarımızı iyisiyle çevirsin. Bizlere hayırlı dostlar nasip etsin. Birlik, beraberlik nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuraki ve tövbüleyim. Velhamdülillahi Rabbil Alem. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz